Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rostar Teknolojinin Karanlık Yüzü'nden herkese iyi akşamlar İyi akşamlar ee, Yurt dışından yeni geldim Hoş geldin Bugün Hoş geldin <gülüyor> Bir daha ne zaman gidiyorsun? <gülüyor> bir dahaki ay inşallah. Ne güzel. Şöyle, e, pasaportlarla ilgili bir değişiklik olacak. Hı hı. Çip takılacak mı? Böyle bir dedikodular var fakat o kadar üşeniyorum ki ondan sonra yapmam.